Oh, my God. Çıkkastı. Merhaba kainat. Bugün 18 Şubat Perşembe, yıl 2010, ay 2, gün 49, Kasım 103. 1431 Hicri-i 4, 1425 Rumi Şubat 5. Fırtına. Kuşların çiftleşme zamanı. Günün sözü. Dünya uluslarının mutluluğuna çalışmak, diğer bir yoldan kendi huzur ve mutluluğuna çalışmak demektir. Atatürk. Günün tarihi. 58 yıl önce bugün 18 Şubat 1952'de Türkiye resmen NATO'ya katıldı 43 yıl önce bugün 18 Şubat 1967'de Amerikalı fizik bilgini Robert Oppenheimer 63 yaşında öldü 446 yıl önce bugün 18 Şubat 1564'te dünyanın en büyük sanatkarlarından biri olan heykeltraş Michelangelo 89 yaşında Floransa'da öldü heykeltraş Mimar ressam ve şairdi birçok esere imza atmıştır. Musa, Davut, Pieta, Apollon adlı eserleri heykel sanatı açısından dünya harikaları arasındadır. Yemek Listesi Gün 49 Etli Nohut, Pilav, Turşu, Elma Kompostosu Büyük Saatli Marif Takvimi Trouble to make a poor woman wonder where she's gonna go. They rowed a little boat about five miles across the pond. Açık Radyo Burası 94.9... ...Açık Radyo.com... ...ve Açık Gazetesi O'nun Ömer Madra... Abi Haligua ve Volkan Artunç'tan... ...oluşan ekiple açılışımızı yaptık. Günaydın. Günaydın. Evet. Bir günaydın da Irma Thomas'a... ...açılış parçamızın... ...açılış parçamızı seslendiren... ...Irma Thomas... ...aslında bugün... ...1941'de bugün doğmuştu... ...Louisyanalı ve... ...New Orleans'den geliyor... ...onun Soul, Rhythm ve Blues... ...dallarında... ...çok bilinen... ...bir şarkıcı. ...Soul Kaliçesi New Orleans'in diye adlandırılıyor... ...Eartha Franklin ve... ...Eartha James... ...gibi... ...bir hem ses hem stil olarak... ...üstün bir... ...konumu var fakat hiçbir zaman... ...onlarınki kadar büyük bir ticariye... Baş ...ticari başarıya da... ...ulaşmadığı söylenebiliyor ama... Sol bu tarz müzikten, özellikle New Orleans müziğiyle karışmış sol müziğinden hoşlananlar için ise bulunmaz bir kaynak. Onun Backwater Blues adlı parçasıyla açılışımızı iyi yaptık. Evet, Edirne'de sular, seller dindi mi bilmiyorum. Bakamadık onlara fazla ama adam akıllı başka sorunlarımız da var. çünkü sel ilgili... aldı diyebileceğimiz bir durum var biraz. Evet onlara ge geçmeden önce ama e, bir de dünyanın şey durumuna da bakalım. Afganistan'da e, yükseliyor sivil ölümleri sayısı. Sürekli olarak bu tarz haberler geliyor. Çünkü operasyon var orada. Müşterek diye adlandırılan operasyon var. De, şey vardı ya de, önce Amerikan e, ordusundan bir açıklama gelmişti. Roketler yanlış Evi vurdu diye. Hı hı. Öyle değilmiş. Yanlışı da düzelttiler. Bilerek mi vurmuşlar? Hayır, evet. Yani hem hayır hem evet. Bilerek vurmuşlar. Çünkü içeride Taliban olduğunu istihbar etmişler. Ama işte böyle. Ayrıca bir Pakistan'daki drone saldırısında da yani pilotsuz uçak saldırısında da Üç kişi daha ölmüş olduğu haberi de var. Molla Abdülgani Baradar mı birader mi nasıl okunuyor bilmiyorum ama o da sorgulamada büyük bir lider olarak geçiyor. Bayağı ciddi bir şey var. Mercah kent merkezinde Afgan bayrağı dalgalandırılıyor diye sevindirici bir haber var. Yani orası Afganistan değil miydi zaten ve Taliban da Afgan Afgan değil mi? Ama böyle çarşı merkezini ele geçirdiler diye bir haber var Washington Amerika'da kentte kontrolü henüz tam sağlayamadıkları bildiriliyor. 5 NATO askeri 5 gün içinde en az 15 sivil öldü deniyor. Uluslararası Af örgütü de binlerce sivilin iki ateş arasında kaldığı uyarısında bulunmuş ki bu tabii en aslında trajedinin en keskin boyutu bu herhalde. mesela BBC'den bakarsak bu habere Öyle değil. BBC'deki haber şuydu e, bugünkü. E, Taliban, köylüler konuşuyormuş Afganistan'daki BBC'ye e, ve Taliban'ın kendilerini zırh olarak, kalkan olarak kullandığını e, ve Taliban'dan kaçamadıklarından önde kalıp vurulduklarını anlatmışlar. Evet. Herhalde savaş propagandası değildir değil mi? Malala Joy'a da aynı şeyi söylemişti tabii. Hı hı daima ikisi, bu makasın içinde kalacaklar deniyordu. Afganlar yani Taliban sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor diyor. Evet. BBC'den bu. Fakat Voice of America'da da Fakat, peki, şey Peki sivilleri hedef alıyor işte. Bunun benzeri tartışmaların İsrail-Filistin e, durumunda da sık sık yaşıyoruz aslında. Yani mesela Gazze'ye yapılan operasyonun Gazze'yle ve Gazze'lilerle hiçbir ilgisi yok. Oradaki roket atan teröristleri Bulmak üzere yapılıyor operasyonlar Evet bu zaten İsrail'in Dünya şeyine de armağan Ettiği literatürüne Maalesef armağan ettiği zehirli Bir terim Targeted killings kelimesi Kelimeleri geçiyor yani hedef alınan Hedef Alınarak Yapılan öldürmeler Diye bir terim Bu son derece ağır bir durum meydana getiriyor. İlginç bir haber daha var New York Times'dan. Rod Nordland yazmış. Belli başlı Birleşmiş Milletler yetkilileri Afganistan'da NATO güçlerini eleştirmişler ve militarize ediyorsunuz Afgan yardımını diye. Askerileştiriyorsunuz diye. Bu da son derece gene kavramların Birbirinin içine geçip bir alacakaranlık kuşağına geçtiğini gösteren bir durum. Yani demiş ki Birleşmiş Milletler kuruluşları da mesela bu Marca yapılıyor ya operasyonlar bir sürü insan ölüyor filan. Oradaki bu mevcut taarruz içinde askerinin tekrar e, e, inşaatına e, yardımcı olmayacak yardım kuruluşları demişler. Yani Oxfam gibi önemli kuruluşlarda Afganistan'da e, baya e, insani yardımını öldürücü olmayan bir silah olarak niteliyorlarmış. Talimatname de varmış. NATO askerlerine hı hı. dağıtılan talimatname de. Daha doğrusu Amerikan ordusunda e, şeyle baş etme var. Counter insurgency diyorlar. Yani bayaklanmayı bastırma grupları terörle mücadele grubu gibi bir şey onun el kitabında insani yardımda e, baya silah olarak tarif ediliyormuş Bunu, bu da yeni bir aşamaya geçildiğini gösteriyor aslında tam tüm güçleriyle Amerika vuracak ve mahvedecek anlaşılan yani Birleşmiş Milletler İnsani Aksiyon Planı diye bir şey var Humanitarian Action Plan 1 milyon dolara yakın bir bütçesi var. Daha önceki yıllardan daha fazla artırmışlar. Çünkü NATO'nun bu saldırı şeyleri giderek pek çok daha yardıma ihtiyaç gösteriyor. Fakat Birleşmiş Milletlerle NATO ve Amerika arasında bir çatışmanın Kimin kazanacağını tahmin edebiliyorsun herhalde değil mi? Birleşmiş Milletler sözün dişini geçirebilecek değil herhalde fakat çok kötüsüne geçirebiliyor olması lazım. Hani bir yandan e, tekrardan ne gerekiyordu konu neydi diye hatırlamak babında yoksa hani geçiremeyeceğine dair hiçbir şüphem yok. Ama e, geçirsin diye bu kurumun kurulmuş olduğunu tam da varlık sebebinin e, devletlerin tek başlarına istedikleri gibi davranmasını engellemek her şeyin hukuk dahilinde olmasını sağlamak olduğunu hatırlamak, hatırlatmak kendimize ve herkese gerekiyor. Evet, temel meselemiz bu zaten. Uluslararası hukukun sağlanabilmesi, hukuk ve adaletin ama e, ya rakamlara bakıldığı zaman Amerikan silahlı kuvvetlerinin e, çok, çok ağırlığı var dünya yüzünde yani. Ona bakıldığı zaman da bu işin önlenemeyeceğini düşünmek çok mümkün. Ee, şeyden de bahsedelim. ahmet Necat İsrail Bahar'a saldırır demiş mesela. Tam da dün de konuşmaya çalıştığımız şeylerden biriydi. İran Başbakanı, İran lideri, Cumhurbaşkanı pardon. İsrail'in bahar ya da az, yaz aylarında ülkesine saldırmayı planladığını iddia etmiş. E, aslında dün tam neyi konuşuyorduk belki dinlemeyen bir kısım için söylemekte de fayda var. E, dün şunu konuşuyorduk bir yandan bu bütün olan biten ve ya bugün mü saldırsak ya İsrail mi yoksa yok yok NATO daha iyi olur. ABD tek başına vursun falan diye devam eden tartışmanın e, İran'da neye yol açıyor olduğu ve e, Ahmet Necat hükümetini ne kadar sağlamlıyor olduğuna dair bir tartışma yürütüyorduk. Sanırım Ahmet Necat kabinesi de bu tartışmayı yürütüyor ki böyle bir sonuç var ortada. Yani bahara vurur. İsrail hızla bir açıklama yaptı. Asla böyle bir niyetimiz hazırlığımız yok. Diye. İddiaları da manipülasyon olarak nitelemiş Netanyahu. Fakat tabi İran nükleer silah üretirse Moskova gerisinde bir yemek sırasında da e, Türkiye'de o zaman Suudi Arabistan ve Mısır'da nükleer silah sahip olur. Ve dünya çok kötü bir yer olur demişti. Halbuki şimdi e, elma şekeri gibi. Evet. Yalnız tabi Elma şekerinin kazığı bayağı sivri. Sivri ve e, elma şekeri işte e, iki santim çapındayken kazık dokuz santim çapında. Böyle bir dengesiz e, şeker üretimi yapıyor dünya ama olur o kadar. Rusya'da bu arada S-300 hüzelerinin İran'a teslimini erteledi diye bir haber var. Neden ertelemiş biliyor musun? Hı -hı. Teknik bir sorun. Teknik? Evet. Tamam. Yani Rus yetkili Alexander Fomin teslimatın ancak sorun giderilince yapılabileceğini söylemiş. Teknik sorunun ne olduğunu açıklamamış ama. Peki sorun ne zaman giderilebilir diye sormuşlar onu da açıklamamış. Eh, Rusya'nın ayak diremesine tepki gösteren İranlı yetkililer de bu ay başında S-300 modeline benzer bir savunma sistemini kendilerinin geliştirmeye başladıklarını açıklamışlardı. Boşsof Amerika'dan bu haberi de görebiliyoruz. Durum bu merkezde aslında. Şu şeyi arıyordum ama bulamadım maalesef. Ama kan silahlarının ne kadar yer tuttuğuna dair. Sonra bulunca onu da eklerim bu. Kendi yorumlarımıza yardımcı olabilir nitelikte. Heh, buldum yani şöyle. 2008'de gayet etkileyici bir kuruluş olan Congressional Congressional Research Service var yani Amerikan Kongresinin Meclisinin araştırma birimlerinden biri. Bütün dünyada 55.2 milyar dolarlık silah ticareti yapıldığını söylemiş. Hı hı. Bunun ne kadar Amerikan? 37 onda sekiz milyar. Hiç fena değil silah satışlarında yani Aha. %68 buçuğa yakın total dünya silah ticaretinin yani bu işte bazıları bunların uzun vadeli anlaşmalara ilişkinmiş yani 2008'de teslimata falan ilişkin değil fakat son rakamlar bunlar ve son derece iyi bir şey veriyor bize ölçme imkanı veriyor diye Frida Bergen yazmış Tom Dispatch'ten bu konuları uzun zamandan beri takip eden bir gazeteci Frida Bergin silah meselesini ve e, yani dünyanın ne kadar bu silaha iştaha duyduğunu silahların ne kadar iştihaber olduğunu göstermek gösteren çok iyi bir gösterge diyor. Hani ekonomi doktorasına da ihtiyaç yok diyor yani bir ülke neredeyse %70'e varacak kadar silah satışlarının %70'ine varacak miktarını elinde tuttuğu zaman o zaman küresel silah ticareti tam da bunu ifade etmez diyor. Yani İlla ekonomi doktoru olmaya lüzum yok diyor. Ve müthiş rakamlar vermiş. Bu rakamlar içinde asrın iyidir diyor ya yani, küresel silah ticareti lafı aslında şakası olabilir ancak Amerikan silah ticaretinden bahsedelim diyor. Yani e, belki de aslında pusher gibi kelimeler kullanmamız uyuşturucu tacirleri için kullanılan ya da fuhuş ticaretindeki arabulucular, muhabbet tellalları gibi bir terim bulmamız lazım diyor Amerika için. Hiç haksız sayılmaz. Ve silahlara karşı bir savaş başlatmanın da tam zamanıdır diye bitiyor Frida Bergen'ın yazısı. Çok doğrusu düşündürücü bu rakamlar. Bu, bu rakamlar olduğu sürece Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a ya da Orta Doğu'da başka bir şey yapmasını Afganistan'da, Pakistan'da düşünmek bile mümkün değil. Öte yandan bir de bayağı ilginç bir başka olay var. Dubai'de öldürülen Hamas liderine ilişkin soruşturma derinleşiyor. O da çok ciddi bir şey yani. Ee, yavaştan hukuki konulara doğru geliyor olmak açısından da değerli e, diyebiliriz. Aslında tam olarak mevzu şu. E, Dubai'de bir suikast düzenleniyor. Bu düzenlenen suikasti İsrail yani Mossad mı düzenledi yoksa düzenlemedi mi? Tartışma bu. Çünkü şuradan çıkıyor bu tartışmada. E, suikaste suçlanan kişiler İsrail vatandaşı ama sadece İsrail vatandaşı değil başka ülkelerinde vatandaşlar ve e, Dubai'ye gelişleri İsrail pasaportuyla değil ama İsrail adına suikast işlemeye İngiltere pasaportuyla mesela geliyorsanız e, İngiltere'de bu işin parçası olmuş oluyor örneğin. Evet Mahmut El Mabhuh'un öldürülmesinden bahsediyoruz. Bu arada tabi bir rezillikten daha bence bahsediyoruz çünkü mesela İngiltere'yi rahatsız eden şey Efendim e, suikastleri niye bizim pasaportlarla işliyorsunuz? Olunca hani yargı dediğimiz şey yine böyle hani buruşturup paket yapıp cebimize doldurmuş oluyoruz. Çünkü evet, Hamas liderlerinden biri, biriydi gerek. ve otel odasına e, özel olarak özel imkanlar kullanılarak girilmiş. Ve adam boğularak öldürülmüştü. Hı hı. Onu da anlatalım. Dubai'de kaldığı lüks otelde öldürülmüştü. Şimdi Dubai etkileri de çok zor durumda kaldılar tabii bu durumda. Yani böyle lüks beş yıldızlı işte körfeze bakan e, oradaki Basra körfezi mi var? Ne, denize bakan odalarda normal olarak insanların hayat garantisinin de olduğu varsayılıyor Dubai açısından da değil mi? Yani aslında e, gerçekten karma karışık bir durum. Çünkü zanlılar ise e, mesela işte. Altı İngiliz, tümü İsrail'de yaşıyor. Ee, i̇şte onlardan ikisi var mesela BBC'te. Melvin Adam Mildener Reuters açıklamış. Demiş ki, çok öfkeliyim, sinirlerim bozuk ve korku içindeyim. Adımı temizlemek ve bu olayla ilgim olmadığını kanıtlamak için ne yapabileceğimi araştırıyorum diyor. Pasaportunu hiç kaybetmemiş. Evet, şoke olmuşlar tamamen yani. Bir diğeri işte, 37 yaşında Stephen Daniel Holt. Şok içindeyim. Bana ait bilgileri nasıl aldıklarını, kimin almış olabileceğini al anlayamıyorum. İki yıldır İsrail'den dışarı çıkmadım. Hayatımda hiç Dubai'ye gitmedim. Çok korkuyorum. Bu işin ardında büyük güçler var demiş. Ee, 54 yaşındaki Michael Lawrence Barney ise e, kalbinde dört damarın değiştirildiğini ajanlık için pek ideal olmadığını belirtiyor. Evet, 42 yaşında bir inşaat ustası da var. 15 yıldır İsrail'in kuzeyinde bir kibutta yaşıyormuş. Paul Kelly. Haberi duyunca önce pasaportumu yokladım. E koyduğum yerde duruyordu demiş. Ve çözemedim nasıl karıştı. Der misin işin içine bir devlet karışmış olsun? Yok canım. Yani çünkü bütün bilgilere sahip olan ve belge üretebilme yetkisi de olan, üstüne üstlük bunun tek elde olan devlet. Bir de İsrail bu konularda dünkü çocuk sayılmaz değil mi? Bayağı tecrübesi var yani. Yani daha önce hani pek çok operasyon ve hatta zaten hani Mosad'ına da her zaman geçer. İşte bu işleri iyi bilirler diye bu işlerden kasıt işte bu tip operasyon, operatif işlerde başarılı bir örgütlenme olarak bilinir. Ama e, şimdi ne olacak bilmiyorum. Eğer böyle bir şey olduysa bu herhalde gayet gayet ciddi başka bir sıkıntı ama kim kimi nerede kullanmış falan kısmı epey karışık galiba. E, İsrail'e sorsunlar. E, yaptıysa yaptım diyemez. E, yapmadıysa bunu kanıtlayamaz, değil mi? Yani. Ama şey demiş, sormuşlar ona işte. Sormuşlar mı? Evet. Ne demiş? Delil yok demiş. <gülüyor> Yapmış olabilir <o> <gülüyor> <gülüyor> İsrail yetkilileri Hamas liderine yönelik bu suikastın ardında İsrail gizli servisi Mossad'ın bulunabileceği iddialarını reddetmiş. Ve favori politikacılarımızdan Avigdor Lieberman İsrail Ordu Radyosu'na bir açıklama yapmış. Bu olayın ardında Mossad'ın ya da başka bir istihbarat servisi veya ülkenin bulunduğunu düşündürecek herhangi bir kanıt yok demiş. Nokta. Güzel. Mesele kapanmış e peki mı? Peki adam nasıl öldü? Hı? Adam nasıl öldü? Adam boğularak öldü. Yani biri var değil mi öldüren? En az Ya Bununla iş. ilgili şüphe yok. Yok hayır. E o zaman hani bir katil e, bir motivasyon falan diye devam eden böyle bir zincir yakalamak gerekiyor. Mı? Yok gerekmiş. Yok gerekmiyor. Anladım tamam. Zaten Niberman ayrıca bir ufak açıklama daha yapmış. İsrail istihbarat konularında pek açık olmaz demiş. İkinci ikinci nokta doğru da. Orada. <gülüyor> Artık 3. nokta istemiyorsun herhalde. Yok istemiyorum. Da istihbarat konularında pek açık olmasın zaten hani hiçbir ülkeden talep etmediğimize göre İsrail'den de beklemek mantıklı değil ama e, gidip başka ülkelerde adam boğmak istihbarattan biraz öte. Değil mi? Yani istihbari çalışma değil, bu operatif bir çalışma. Evet. E, bu konuda hesap vermek zorunda eğer böyle bir şey varsa. Çünkü e, böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Yine aynı yere geliyoruz. Evet. Sıkıcı bir yer burası da. Geliyoruz, geliyoruz, gidiyoruz bir şey olmuyor yani. Dünya bayağı ilginç. İrlanda Cumhuriyeti vatandaşları, zanlılar. Gael Follard, Evan Dennings, Kevin Davran. İngiliz Britanya vatandaşları James Leonard Clark, Stephen Daniel, Hodges, Paul John Kelly, Michael Lawrence Barney, Jonathan Lewis Graham ve Melvin Adam Mildner. Evet, onların da şimdi acayip korku içindeler. Bu arada yalnız Amerika şey İngiltere Birleşik Krallık büyükelçisini çekmiş geri. Bu da önemli bir gelişme. Ee, o zaman İngiltere, şunları kabul etmiyor Bir, istihbari çalışmalarımızı paylaşmayız. İki, kanıt yok. Evet, beğenmemiş, yeterli bulmamış anladığım kadarıyla. Ve hatta bir adı açıklanmayan bir diplomat da şey demiş. Zaten buzdolabına konmuştu biraz ilişkilerimiz İsrail'le. Şimdi derin dondurucuya kaldırdık demiş. Bu benzetmeler de çok güzel. Yani birazdan şimdi... Tabi burada başka bir çirkinlik başka daha var. Başka bir benzetmeler, bütününe geçeceğiz. Darbe mi, deprem mi? Yarılma, pörtleme, <gülüyor> neyse. Bunların hepsi zaten iç savaş diyen bile var gazetelerden biri. Dalga mı, savaş mı hepsini konuşacağız. Ama ya. oraya varmadan hakikaten şöyle bir şey hatırlatmak boynumuzun borcu diye düşündüğümden... Avrupa Birliği'nin aldığı bir karar var Dökme Kurşun Operasyonu üzerinden. İsrail ile ilişkileri zayıflatma, yavaşlatma ve asla yeni ilişki kurmama üzerine. Hiç kimsenin de takılmadığı, kafasına göre takıldığı bir durum. Yani AB zaten hani garip bir halde bu açıdan neyse. E, İngiltere'nin bu yaptığı için e, suikastlar, adam boğmalar falan gerekmiyordu. Zaten alınan bir kararı uyguluyor. Onu da bu arada hani altını çizerek söylemek lazım. E, ayıp ediyorlar yani. Evet, İsrail'in yani bir kalp krizi geçirdi diye açıklama yapmışlar önce adam için. Otelde boğazında parmak izleri çıkmış. E, evet sonradan bir cinayet, hunhar bir cinayet olduğu ortaya çıkmış. Sonradan da işte bir soruşturma başlamış. O da bir bugünkü pasaport meselesine dönüşmüş. Acaba burada mesele kapanacak mı diye yazıyor birisi. Fakat e, bayağı şey. E, iş Mesela Fransızlar filan da e, katiller tarafından bir de Fransız pasaportu kullanmış. Kullanılmış olduğunu söylüyor. Sahte bir Fransız pasaportu da var. İngiltere'de de e, bayağı bir soruşturma yapalım. Yani İsrail hükümeti acaba buna varsa bu ülkeler arasındaki şeyin e, güven ilişkisinin ciddi bir sarsılmasıdır diye harika bir açıklama yapmış <gülüyor> Menziz diye bir adam da. Bu arada Kızıl Haç'ta bir rapor vermiş. Hazır Orta Doğu'da kalmışken e, daha doğrusu Orta Doğu'dan bahsetmişken birazcık orada da kalalım. Uluslararası Kızıl Haç Örgütü, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Batı Şeria'nın büyük bölümünde normal bir yaşam sürmenin neredeyse imkansız olduğunu açıklamış. Bunu tespit etmeleri de ilginç aslında. İsrail'i ağır şekilde eleştirmiş. Bu ülkeye güvenlik ihtiyaçlarıyla Filistin nüfusunun haklarının, haklarının korunması arasında daha iyi bir denge kurma çağrısında bulunmuş. İsrail ne demiş? Bir yorum yapmamış. Ee, yani aslında daha önce burada da programda paylaşmıştık Kızılaç'ın da aralarında olduğu e, en büyük 15 yardım kuruluşu ve insan hakları kuruluşu ortak bir rapor yayınlamışlardı ki hani e, sivil toplum tarihinde bu kadar örgütün pek bir araya gelip tek bir rapor altına hele ki ayrıntılı bir rapor altında imza atması görülür durumlar değildir. Ee, orada da çok ama çok ağır suçlamalar vardı. Ne gibi? Savaş suç işlemek gibi, insanlığa karşı suç işlemek gibi, aynı Goldstone raporunda olduğu gibi. Ee, yani bu işin altından çıkabilmesi ihtimali herhalde İsrail hükümetinin ve devletinin pek yok. Yani bununla ilgili hesap vermek, sorunları içeri tıkmak vesaire gibi e, yükümlülüklerini yerine getirmek durumunda. Bu, Bakalım kızım, ne zaman? BBC Türkçe'nin bu haberinde önemli bir eksik tespit ettim yalnız. Ne gibi? normal yaşamın imkansız olduğunu söylediği batı şerriye dünyadaki tek bu nitelikteki yer değil. Galiba dünyanın kendisi de <gülüyor> birazdan diğer haberlere de döndüğümüz zaman normal yaşamın sadece batı Şeria'da de zor olduğunu en zor yerlerinden biri dünyanın normal yaşamın sürdürülmesinin ama giderek dünyanın da Normal Salomon'un aslında... ...batı e, şeryalaştığı bir şeyi de söyleyebiliriz yavaş yavaş. Hayati ile ilgili o yazısında gayet gayet net anlatıyordu. Yani şimdi işte televizyonlarda seyrediyoruz. Çocuklar aç, evler yıkılmış, evsizler. İyi de bunlar zaten böyleydi. Yüzde yetmiş beşi o çocukların zaten sokakta ve aç yatıyordu. Evet. Diye e, tam da konu bu. Yani birdenbire aman tanrım diye çıkacak bir şey yok. Öyle büyük bir adaletsizlik, eşitsizlik var ki ortada... Dünyanın yüzde 50-60'i için bu felaket dediğimiz durum sıradan bir gün. Evet. Neyse Allah'tan Türkiye'de böyle yok, bir şey yok. yok. <gülüyor> Çok şükür. Şimdi birazdan Türkiye'ye geçeceğiz zaten bir ara verelim. Açık gazde. Let Me Free, Beni Serbest Bırak. Irma Thomas'tan dinlediğimiz ikinci bir şarkıydı. 1941'de bugün doğmuştu Thomas. Louisiana'lı ve New Orleans'den kaynaklanan soul, rhythm ve blues tarzı şarkıların büyük ustalarından sayılıyor kendisi. Soul Queen of New Orleans'de deniyor. Yani New Orleans'in soul kraliçesi de bir şarkıda ondan çaldığımız ikinci şarkıda buydu Evet açık radyonun açık gazetesinde şimdi gelelim Türkiye'nin gündeminin başlıca konusuna oturan yargı içindeki şey önemli ne diyeceğiz buna hakimler ve sadece yüksek kurulu Orgeneral'i ifadeye çağıran Ve başsavcıyı tutuklatan Savcının yetkilerini elinden aldı Olağanüstü bir toplantı yaptı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu o Beş üyesi Müsteşarın itirazına rağmen Anayasa ve yasaya Aykırı olarak diyor Star gazetesi Devam eden soruşturmaya Müdahale etti diye bir karar Almış durumda Ve yargı darbesi diye Nitelendiriyor Star gazetesi Hakimler ve savcılar yüksek kurulu görev ve yetki aşımı gerekçesiyle Erzurum'daki savcıları yetkisini kaldırdı. Yargıda deprem demiş Cumhuriyet gazetesi. Ee, akşam gazetesine göre sürmanşette yargıda özel dalga Erzincan depremi olağanüstü toplanan HSK Baş, Başsavcı İlhan Cihaner'i tutuklatan Erzurum özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal ve 3 savcının yetkilerini kaldırdı. Erzurum'a özel yetkili yeni savcı atanacak işte atama kısmı biraz daha karışık. Neyse ona birazdan geliriz. Evet, günlük yargı savaşları demiş. Ankara'yı karıştırdı. Siyaset ve yargı birbirine düştü. Yeni Şafak adalete HSYK darbesi demiş. Başsavcı Cihaner'i kurtarmak için hukuk katledildi diyor. Evet. Yani darbe, deprem ya da mesela... İşte yargıya 3. Ordu balyozu diye koymuş tarafta sürmanşetini. 3. Ordu komutanı Orgeneral Berk'i ifadeye çağıran ve Başsavcı Cihaner'i tutuklatan Savcı Osman Şanal'ın yetkileri Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararıyla kaldırıldı. Posta Gazetesi İç Savaş diye manşet uygun görmüş. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Ergene üyesi olduğu gerekçesiyle Erzincan Başsavcısını tutuklatan Erzurum savcılarının yetkilerini kaldırıp haklarında suç duyurusunda bulundu. Yargıtay ve Danıştay karara tam destek verdi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin ise Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu topa tuttu diyor. Evet Hürriyet Gazetesi Türk, Türkiye'de medyanın belki de en sevdiği metaforu Vurgulayarak depremi tekrar ön plana çıkarmış. 21.15 depremi diyor. Yani saatte almış. Ve Richter ölçeğine bir benzetme analoji yaparak Adalet Bakanı, yani Erzincan Başsavcısı Cihaner'in tutuklanması yargıda deprem yarattı diyor. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Erzurum'daki 4 savcının özel yetkisini kaldırdı. Adalet Bakanı saat 21.15'te bu yetki gaspı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yargıya müdahale etti dedi diye vermiş. Habertürk 2010 Erzurum Yargı Oyunları demiş. Yargıdaki iç savaş kızıştı. HSYK Başsavcı Caneri tutuklatan Erzurum'daki 4 savcının özel yetkilerini aldı. Suç duyurusu yaptı. Hükümet bekle gör dedi diyor. Evet. Radikal yargı yargının kurdu diye bir Thomas Hobbs'a bir gönderme yaparak felsefeci. Ee, insan göndermesini bu, bu şekilde yargı için söylemiş ve HSYK Erzurum savcılarının yetkilerini aldı diyor. Ee, Şanal dahil 4 savcının yetkisini aldı. Yüksek yargı destek verirken Bakan Ergin bu yetki gaspıdır dedi. Bunun tabi kapatma davasının açılmasıyla da bağlantılarını kuranlar var. Milliyet Gazetesi daha insani bir tırnak içinde bir insani yaklaşım benimseyerek hümaniter. Sıla'nın çizgi filmlerini bile aldılar demiş. 13 Şubat'taki Erdin kurtuluş gününde Sıla da anne babasıyla katılmış ve küçük bedeni uykuya işte böyle yenik düşmüştü diye bir fotoğraf altı. Artık fotoğraf altı da denemez buna fotoğrafın içine yerleştiriliyor. Altyazı yazdılar. Onu göstermiş. Tutuklanan Ergin Can Başsavcısı'nın eşi Muhteber Cihaner evlerinde yapılan ve 6 saatten fazla süren aramada yaşananları işte bu sözde anlattım. Konuyu biraz teğet mi geçmiş oluyoruz? Sanki ama zaten devlet krizi sürmanşette. Ha tamam. Görev ve yetkilerini anayasadan alan yürütme kurulu hükümetle anayasal yargı kurumları HSYK ve yargıtay arasında tarihin en ağır krizlerinden biri. Çıktı diyor. Ama zaten Türkiye asla İsviçre gibi sakin ve şey bir ülke sıkıcı bir ülke olmayacak. Yok orası çok net yani hiç bu, zaman olmadı ama. Bugünkü krizi... bu kadar heyecan da fazla. Hani ee, işte, kaçından sonra azan teneşir patlıyordu hatırlamıyorum ama. Sus sus 40. 40 miydi? Sabah sürmanşette çifte gözda demiş. Hakimler ve savcılar yüksek kurulundan yargıya, Yalçınkaya'dan da siyasete çifte gözda olmuş oluyor. Eee baş, Başsavcısının Habur'daki süreçle ilgili de siyasi müdahale var mı incelemesi başlattığını hatırlatıyor Sabah. Evet, şimdi biraz da ayrıntılarına girelim. Aslında ilk e, olarak şimdi 3,5 saatlik bir toplantının ardından Adalet Bakanı Sadullah Ergin bir açıklama yaptı ve bayağı ciddi bir ağır bir dil kullanarak ve yıllar sonra da Şemdinli'de hatırlayarak Şemdinli e, savcısı Şemdinli olayındaki savcı Ferhat Sarıkayan'ın da e, bir şekilde Cumhuriyet Başsavcısının da Ağır bir mahrum, hak mahrumiyetine çarptılmış olduğunu hatırlatıyor. Böyle bir konuşma yapmış. Şimdi ona birazcık kulak verelim. İdari bir kurul olan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun bu denetimi yapmaya kalkışması çok açık bir yetki gaspıdır. Anayasa ve yasalara tamamen aykırı bir hukuksuzluktur. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu aldığı kararla yürütülmekte olan soruşturmaya müdahale etmiş... ...doğrudan taraf olmuş, yetkisini aşmış, bağımsız yargının işleyişine engel olmuş... ...soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlu, sonuçlandırılmasını tehlikeye sokmuştur. Bu sürece dahil olanlar görevlerinden alınmak suretiyle diğer görevlilere açıkça gözdağı verilmek istenmiştir. Yetki gaspı yapmak suretiyle sürece çok vahim bir müdahalede bulunmuş... Yargı sistemini kaosa sürükleyecek bir tutum takılmıştır. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılıkları ve tedbir kararlarını veren mahkemeler, Yüksek Mahkemelerin ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun ağır baskısı altına alınmıştır. Hiçbir yargısal görevi bulunmayan Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu'nun bu konuyu görüşmek üzere toplanarak, Hakimler-Savcılar Yüksek Kurulu'nun yaptığının doğru olduğuna dair karar alması da yasal dayanaktan yoksundur. İhsası renteliğindedir, yargılama faaliyetine müdahale anlamını taşımaktadır. Danıştay Başkanı'nın görev alanda ilgili olmayan bu konuda yaptığı açıklama da bu yanlışlıklara katkı vermek anlamına gelmektedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının devam eden yargısal bir faaliyetten dolayı siyaset kurumunu sorumlu tutmak anlamına gelen açıklamasının kabul edilmesi de mümkün değildir. Bu konuya ilişkin hiçbir yetkisi ve görevi olmadığı halde doğrudan bu makamcada hakimler ve savcılar yüksek kurulu gibi soruşturmaya müdahale etme girişiminde bulunulmuştur. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yargılama sürecine yaptığı bu müdahaleden sonra yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı bakımından yargı reformunun acilen hayata geçirilmesi zorunluluğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Evet Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in yaptığı bir açıklama doğrusu son derece ciddi suçlamaları da içeriyor. Ve yani Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun başta olmak üzere yargı organlarının yani Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yetkisini açtığını, yargıyı kaosa sürükleyecek bir karar aldığını ve soruşturmaya müdahale ettiğini Hakim ve savcıların da yüksek yargının ağır baskısı altında aldığını, altında olduğunu söylüyor ve acilen yargı reformunun gerekli olduğunu bir kez daha söylemiş. Anayasa ve yasalara aykırı olduğunu, Hakim ve savcılar yüksek kurulunun ve gözdağı verdiğini hakim ve savcılara, yargıtaydan ihsas-ı rey yani yürümekte olan davalara müdahale niteliğinde oy kullanma. ...sonucu belli olmayan davalara yargıya müdahale yapmış olduğunu söylüyor. Birinci Başkanlık Kurulu'nun Danıştay Başkanı'nın da yanlışa katkı verdiğini... ...Yargıtay Başsavcılığı'nın soruşturmaları incelemeye almasının da müdahale olduğunu söylüyor. Ve adil yargılama, yani hukuk devletinin temelini oluşturan... ...adil yargılamanın da tehlikeye düştüğünü belirtiyor. Yani yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığın için bir an önce artık geciktirilmeden yargı reformunun acilen hayata geçirilmesinin zorunlu olduğunu söylüyor. Buna karşılık Yargıtay Başkanı ne diyor? Ee, bakalım şimdi. Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker. Şimdi biz de biz de Yargıtay olarak da bizi doğrudan ilgilendiren bir konu olduğu için Birinci Başkanlık Kurulu'nda bu konuyu görüştük ve arkadaşlarımızın oy birliğiyle görüş birliğine vararak Yüksek Hakimler ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun almış olduğu kararın hukuka uygun olduğu sonucuna vardık. Ve bu kararın uygulanması için yetkililerin yetkililer tarafından bu kararın yerine getirilmesinin takipçi olacağımızı yine arkadaşlarla birlikte karara bağladık. Evet bu da yargı başkanı Hasan Gerçeker'in açıklamasıydı. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun kararının hukuka uygun olduğunu söylüyor. Böyle bir açıklaması vardı. Fakat tabii çok kaotik bir durum içinde olduğumuz konusunda şüphe bile yok. Mesela bazı hususlara da dikkat çekiliyor. Yani tarihte yargı tarihinde Türkiye'de ilk kez soruşturma herhangi bir soruşturma yapılmadan alınmış bir karar bu mesela. Bunun ıı, usule, usule de aykırı olduğu söyleniyor. Ee, ayrıca e, hakimler ve savcılar yüksek kurulunun beş üyesinin seçilmiş üyeler imzasıyla gerek Ergenekon gerekse de Kozmik Oda diye adlandırılan soruşturmalarında hakim ve savcılar aleyhinde görüş açıklamış olduklarını hatırlatıyorlar gazeteler. Ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Ergenekon Savcılarının da görevden alınmasını istemiş olduğunu. Durum artık zaten artık... hani e, Erzincan Savcısı mı vesaire mi Erzurum'da ne oldu falan e, bunlarla bağlantılı olmadığını herhalde açıkça söylemek gerekiyor. Hani gündemden bir adım dışarı çıkıp baktığımızda e, mevzu hala Ergenekon. Ergenekon var mı yok mu hadi e, çeşitlendireyim perspektifi. E, aslında AKP devleti mi ele geçiriyor? Yoksa e, ordu zaten e, sistemi mi yönetiyor ve kim kime karşı ne şekilde bir e, yöntemle ne yapıyor diye devam eden tartışmanın parçası. E, HSK ile ilgili çünkü hatırlayacaksınız Ferhat Sarıkayı mesela. E, Van C Cumhuriyet Başsavcısı'ydı. E, görevden alındı HSYK kararıyla. Çünkü... Yalnız görevden alınmadı. Meslekten men edildi. Avukatlık yapması dahi yasaklandı. Çok ağır bir karardı Van savcısı. Ya burada hani bu sadece şunun örneği olarak ben söylemiştim aslında. E, bu karar yargıya götürülemedi. Çünkü HSYK kararları yargıya veya herhangi bir şekilde temyize açık değiller. E, HSYK ne oluyor diyorsanız e, birazcık baktım işte şöyle bir şey HSYK. E, Adalet Bakanı ile müsteşar hariç bütün yargı üyeleri Yargıtay ya da Danıştay tarafından seçiliyor atanıyor yani. E, Yargıtay ve Danıştay üyelerinde hakimler ve savcılar yüksek kurulu yani HSYK atıyor. Ee, ama HSK'nın kararları ise yargıya kapalı falan diye devam eden <gülüyor> kendi içinde dönen bir sistem var orada. Ee, yani herhangi bir sistemin bu kadar kendi içinde ve kendinden muaf, daha doğrusu kendi dışından muaf davranabilmesiyle ilgili herhalde bir sıkıntı var. Ba var evet. Yani şu da var. Mesela Ferhat Sarıkaya, Van savcısı sadece mesleğini yerine getirdiği için yani bir iddia iddianame yazdı yazdığı için. için sadece görevden da Hakimler Savcı Yüksek Kurulu tarafından ve kendisinden bir daha da bir haber alamadık. Ne yapıyor ne ediyor bilmiyoruz. yani Dükkan açmış olsa gerek. Yani çünkü açabilmişse eğer işte. Ama ona diyor mesela Mehmet Altan bugün Stard'a yazı yazmış. Diyor ki Van Savcısı Ferhat Sarıkaya için susmuştunuz başlıklı. Yazıda diyor ki Ankara'da yargı huzursuzlanınca benim aklıma otomatik olarak meslekten men edilen Van savcısı Ferhat Sarıkaya gelir. İddianame yazdığı için mesleğinden men edilen Ferhat Sarıkaya için kimsenin sesi çıkmamıştı. Neden acaba? Sonradan biraz öğrendik diyor nedenini. Anayasal bir suç işleyerek parlamento iradesine ket vuran eski genelkurmay başkanı E. Muhtırayı bizzat yazdığını açıklamakla kalmamış Van savcısını da işten attırdığını itiraf etmişti diyor. Yani söz konusu askeri olunca Ankara suspus, yok eğer saraya yönelik bir hukuksal denetim söz konusuysa Ankara diken üstünde. Yani Van savcısına yapılan askeri eyleme ses çıkarmayanlar Erzurum'daki gelişmelere şahin kesiliyorsa bunda bir çifte standart, bir gariplik, hukuk dışı bir algı aramak çok mu yersiz diyor. Yani katılmakla birlikte artık sorunun hani hukuk dışı mı, hukuk içi mi vesaire... Ben bir miktar daha öteye geçmiş olduğunu evet. da unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani çifte standart, standardı falan yok için sorun burada. Yani e, şu ana kadar işte astığım astı, kestiğim kestik devam eden bir sistematiğimiz vardı. Şimdiden sonra ne olacağına dair ise bir tartışmamız var. Şimdi e, yarısın e, birkaç şeye daha de, de değineyim. Bu, bu konu tabii çok büyük bir, önemli bir Hı -hı. konu. Gerçek bir kriz ama. Türkiye tabi birbiri ardından krizlere de bizim de çok yakından tanık olduğumuz gibi alışık. Bunu da atlatırız evvelallah. Fakat takibini yapmaya da çalışacağız tabi. Şimdi Yarsav'ın başkanı bir de Yarsav vardı. Emin oldu bıraktı şimdi başkanlığını. Onun yerine Yargıçlar ve Savcılar Derneği. Ama herhangi bir dernekten daha ağırlıklı çok fazla sözü geçen bir kuruluş olmuştu özellikle eski başkanın döneminde Emine Ağoğlu'nun döneminde. Şimdi onun yerine gelen başkan Emine Ülker Tarhan da HSYK kararını değerlendirmiş ve onu söylüyor. Hemen arkasından da Anayasa Mahkemesi'nin eski raportörü Osman Can o da bir yeni dernek kurdu Demokratik Yargı Derneği Başkanı. NTV'den aldığımız bu haberde de, <gülüyor> bu seslerde de e, hem Emine Ülker Tarhan'ın Yersav Derneği'nden hem de Osmancan'ın Demokratik Yargı Derneği'nden görüşlerine bakalım. Yüksek kurulun kararı tamamen kendi yetki alanında ve e, anayasal yetkisini kullanmak suretiyle gerçekleşmiştir. Birinci sınıf bir yargıcın. E, görev sırasında ya da e, göreviyle ilgili olarak işlediği bir suçtan ötürü yargıtay dışında bir merciyle yargılanması ve ona ilişkin soruşturmasının yapılması kabin değildir. İkinci bir Şemdinli vakasıdır bu. Şemdinli'de bir kırılma gerçekleşti ama şu anki hadise, şu anki hadise bu kırılmayı derinleştirmiş durumdadır. Yani baskı sadece ve sadece e, şeyden gelmiyor, sadece ve sadece Adalet Bakanlığından gelmiyor. Belki yani çok daha trajik çünkü... Ee, karar yetkisine sahip olan mercie SK'dır. kadar ee, başka mekanizmalar üzerinden de yüksek mahkemelerdir. Bu yüksek mahkemeler ve HSYK'dan geldiği zaman çok daha kötü etkiler yaratabilir. Evet Emine Ülker Tarhan yar savdan hakim ve savcılar yüksek kararı yüksek kurulu kararı tamamen doğrudur derken Osman Can da Demokratik yargı Derneği Başkanı bu kararın Yanlış olmakla kalmayıp bunun bir e, ikinci Şemdinli vakası olduğunu yani Şemdinli'de Ferhat Sarıkaya'ya e, yapılan operasyonun hı hı. da açılan yerin büsbütün hukuki bakımdan derinleşmesi olduğunu söylüyor. Şimdi birkaç hukukçunun görüşüne de bakalım e, Profesör Hikmet Sami Türk Adalet e, Bakanlarından eski. Olayın bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılması için Erzincan ve Erzurum'a müfettiş gönderilmesi gerekir. Adalet Bakanlığı'nın da harekete geçmesi lazım. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bir mahkeme değildir. Nihai kararın verilmesi için bakanlığın soruşturma açması gerekir demiş. Profesör Hüseyin Hatemi de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun kararı gizli bir darbe niteliğinde olduğunu söylemiş. Ey muhtara gibi. Şimdi adını bile koymakta zorlandığım bir durum haline aldı diyor. Anayasal organlar arasında bir kavga mücadele halini aldı. Anayasa hükümlerinin kötüye kullanılmasıdır. Yetkisiz bir işlemdir diye. Çok net söylemiş hukuk profesörü Hüseyin Hatemi. Ümit Kardeş, eski emekli askeri hakim. Bu çok vahim bir çelişki diye nitelendirmiş olayı. Oradaki beş savcı... Ergenekon'la bağlantılı çok önemli bir soruşturmayı yürütüyorlardı. Savcının garnizon kapısından dönüşü sonrası genelkurmay baskısıyla bu karar alınmış gibi duruyor. Şemdin'in olayını biliyoruz. Daha çok oradaki generalin ifadeye çağrılmasıyla alakalı gibi duruyor demiş. Böyle genel olarak şey hukuk cinayeti işledi diyen eski savcılardan Gültekin avcı var Boğaziçi Avukatlar Derneği başkanı daha çalışır da e, bu soruşturmanın Ergenekon'la tam bir organik bağ bulunmuyor ama Ergenekon davasına da yapılan bir müdahaledir HSYK'nın Hakimli Asalcılar Yüksek Kurulum Hareketi tamamen soruşturmaya doğrudan müdahale anlamına geliyordur diyor Harakçuk'ta aslında e, mezunun şimdi ne olacak? yin başlığı var. E, Haber Türkiye göre üç şey olabilir. E, bundan sonra HSK yeni atama yapabilir. Dün dün müsteşar gelmediği için yetkilendirme yapılamadı diyor. Müsteşar katılmadan HSK atama yapamıyor. Müsteşar da dün bir işi vardı. Katılamadı. Müsteşar Katıldı ama galiba karar aşamasında olmamış. İşte bir işi olduğundan bu da karar alınamıyor olması demek. Yani Adalet Bakanlığı katıl bakanı Ergin katılmıyor ama Adalet Bakanlığı müsteşarı ve ee, Hakimler Savcıya Yüksek Kurulu üyesi Ahmet Kahraman katılmış toplantıya. E, atama kısmına katılmadı. Evet, Bir işi evet. vardı. Çünkü atama yapılmadı. Yazılı açıklamadan önce ayrılmış. 2. Evet. Evet. E, HSYK Başsavcı Cihan Eri tutukluğuna itirazı reddeden mahkeme hakkında kararımı ihl ihlal ettin diyerek soruşturma açabilir. 3. 4 Savcı Yargıtay'da yargılanabilir demiş. Eee Haber Türkiye göre olabilecekler bundan sonra bunlar. Ee, bunun tabi e, ayrıca e, yargıta Cumhuriyet Başsavcısı Yalçın Kaya da Habur Erzincan ve Erzurum'daki adli tahkikat incelemeye alınmıştır diyor. O zaman da e, belki de Adalet ve Kalkınma Partisinin kapatılması davasının da tekrar gündeme gelmesi zaten söz konusu. Gündeme part... gelmesi değil geldi zaten. İşte hakimler kendilerini şey siyasi partiler onu hissederler diye olan üstü ilginçlikte de bir söz sarf etmişti başsavcı Alçınkaya. Ee, yani iktidar partisinin kapatılması davası da açılabilir. Çünkü Zaten AKP bu konuda bir açıklama yaptı. Dedi ki eğer böyle bir kapatılma davası olursa hemen erken seçme gideceğiz. Dedi. Ee, yani. Satıhta ne olabileceğine dair ciddi bir muamma var. E, seçim de olabilir, olmayabilir ve e, yargı sistemi de değişebilir ama değişmeye de bilir. Reform yapılabilir, e, olmayabilir. değiştirilebilir, değiştirilemeye değiştirilebilir, değiştirilemiyebiliyor. Yani e, mevzunun bu kadar aslında daralıp gerilip günde bir, e, iki günde bir falan kriz üretebiliyor olması artık e, bu gövdede ciddi bir sıkıntı olduğu gibi bence makro bir bakışı da getiriyor. En azından hani oldu bu oldu vesaireyi bir kenara bırakırsak e, olmuyor. Yani hani evet. bir şeyi değiştirmek gerektiği çok net. Hük Belki bir değil birçok şeyi ama e, sistematiğin iyi ya da kötü olması bir yana işlemiyor olması bir başka gerçeklik olarak çok net ortada. Evet hükümetin de tabii yani Adalet Bakanlığı'nın da Şenlinli'deki durumu yani Ferhat Sarıkaya'nın görevden el çektirilmesini ve yani meslekten meni kararını ilk defa bunca yıl sonra gündeme getirmesi de e, hani hem geç hem de güç olduğu anlamına da geliyor tabi o zaman böyle bir e, adalet ve kalkınma partisi iktidarı o zaman böyle bir e, karşı çıkış yapsaydı şimdiki söylediği gibi Van savcısı Ferhat Sarıkaya'nın durumuna onu göze alamamış olduğu anlaşılıyor o tarihte. Şimdi biraz hafif gecikmeli olarak getiriyor. Gene de belki de iyidir bunun konuşulması bilemiyorum. 9.30-10 arasında da belki şeyleri de birazcık konuşma imkanı bulabiliriz. Yani bu Başsavcı Cihaner'le davasıyla ilgili önemli bilgiler açıklanmaya başladı. Yani tahliye talebi oy birliğiyle reddedildi zaten. Ee, ve ilk defa tarihte bir başsavcının da tutukladığı Ergenekon üyeliği gerekçesiyle hem de bir başsavcı tutuklandı. Ee, şimdi bir gizli tanık var mesela adı tabi kodlanmış Erdincan deniyor. Savcı Hüseyin diye bildiği Cihaner'in istediklerini yapmadığı takdirde başına geleceklerle ilgili tehdit edip bu işten ölünce çıkarsın dediğini aktarmış. Mesela böyle şeyler de var. Hı hı. Bir savcı hakkında ölüm tehdidi, savurmak gibi gizli tanıklık ifadeleri var. Biraz da onlara da bakarız. Dokuz buçuktan sonra şimdi Hasan Ersel ile görüşeceğiz birazdan. Açık kaste. Hasan ekonomi notları. Günaydın Hasan. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Evet inanıyorum. Vallahi ama... heyecanınızı bozmayayım yani. Gayet iyi gidiyordu <gülüyor> isterseniz. E, biz zaten... Heyecan bizden kaynaklı değil Hasan ve genel heyecan. fark değil <gülüyor> ama şimdi buz gibi bir konuya geçeceğiz. Tadı kaçacak programın. E, Her işte bir hayır var. <gülüyor> şey... Birazcık nefes almanın çok yararı <gülüyor> var evet. Yani şimdi bugün e, Avrupa Birliği... Ve evet. Yunanistan başta olmak üzere işte İspanya, Portekiz, İrlanda hatta biraz da var galiba evet. içinde. Evet. Pigs diye de kısaltılıyor evet. başlığı. Onların durumuyla ilgili bütün ülkeleri de ve dünyayı da etkileyecek bir mini kriz mi var? Ne var orada? Nasıl tanımlayacağız? Ee, pek mini değil. <gülüyor> pek mini değil. Ee, ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Evet. Ee, karşı karşıyayız derken yani Avrupa karşı karşıya tabii ama biz de Türkiye olarak da e, çünkü e, i̇şte bu çok Avrupa ile çok yakın ilişkilerimiz var bir bir de işte Avrupa Birliği üyesi olacağız falan diyoruz bütün bunlar bir araya gelince Avrupa Birliği'nde ne olan ne olduğu bizi çok etkiliyor ee, şimdi Avrupa Birliği'nde uzunca bir zamandır hatta bu son gelişleme olmadan önceki dönemde de baktığımız zaman güneydeki ülkelerle kuzeydeki ülke arasında bir tempo farklılığı olduğu ortaya çıkıyordu. Güneydeki ülkelerden kastettiğim işte Portekiz, İspanya, İtalya Yunanistan hani İtalya bile diyorum. Ama tembelleri mi oluşturuyor? Yani kuzeydekiler onlara öyle bakıyor. Güneydekiler de o yani tatil yapmasını bilmeyenler diye onlara bakıyor ki ikisi de doğru galiba e, fakat e, ilginç bir şey var e, Avrupa Birliği'nin o yüz binlerle sayfalık filan e, dokümanlar var şunlar var bunlar var e, ama e, ülkelerden bir tanesinde bir sıkıntı çıktığında nasıl bu iş halledilir konusunda çok bir hazırlık yok Bunun da bir nedeni var yani düşünmemiş olamazlar gayet tabi onun da nedeni Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri'nden farklı olarak tek bir maliye politikasıyla yürütülen bir e, topluluk değil. Her ülkenin farklı maliye politikası var. Para politikası bir merkezde. Çok garip bir düzen aslında. Para politikasını Avrupa Merkez Bankası yönetiyor. Herkes maliye politikasını kendi yönetiyor. Bağımsız ülke tabii. Ama bunu bir düşünürseniz. Türkiye'den örnek vereyim. Yani Türkiye'de bir, i̇şte Merkez Bankası para politikasını yürütüyor, İstanbul'un e, mali işlerini İstanbul yönetiyor, Konya kendi maliye politikasını yürütüyor e, filan. E, bu durumda ortaya çıkabilecek noktadan biri işte bir ilimizde bir sorun olduğunda o ilin sorunu oluyor, o il çözemezse çözememiş oluyor çözmemiş oluyor. Bir de bu Maastricht anlaşmasında Almanya'nın isradi de çünkü o da fark etmiş. Şöyle bir de bir madde konmuş. Yani böyle bir ülkenin ötekine yardım etme mecburiyeti falan yoktur diye. O Almanya herhalde kestirmiş olacak başına gelecekleri. <gülüyor> Şimdi böyle bir şey var. bir belirsizlik var. Çözülemez bir olay değil tabii. Oturlar, karar verirler, çözerler ama şu anda böyle bir belirsizlik olayı var ve Küresel kriz bunu Yunanistan'daki somutlaşan olayla Avrupa'nın gündemine getirdi. Dolayısıyla bu olayı şöyle düşünmek lazım. Daha önde bahsetmiştim. Biz bu e, 2007 artı diyorum ben. 2007 artı krizini artı yani daha sürdüğü için ne zaman biteceği belli değil. 2007'de başlayan bu krizi. Bir darbe şeklinde dışarıdan gelecek bir şok şeklinde algılarsak yanılırız. Bunun arkasından diğer şoklar gelecektir. İkinci şok çevre ülkelerde olup bitenlerdir. <gülüyor> i̇şte Dubai bir örnekti. Yunanistan'ı nasıl düşündüğünüze göre değişir. Yani birçok sınıflamada Yunanistan gelişmiş ülke. Yani merkezdeki bir ülke sayıldığı için birinci şokun içinde düşünebilirsiniz. Yok onlarından biraz e, ekonomisi ayrılan bir ülkedir diye düşünürseniz ikinci şok içerisinde düşünebilirsiniz. Bu ikinci şok içinde ben bakıyorum ama yani dediğim gibi nasıl isterseniz bakmak için. E, o, e, merkezdeki e, dalgalanma burayı vurguladı, e, vurdu. Şimdi buna tedbir alınmaya başlanması gerekiyor. O da benim e, sıra e, sınıflandırmamı da üçüncü şoku oluşturuyor. Şimdi Avrupa şu veya bu şekilde mutlaka tedbir al alacak. E, bence de aldı. Ben e, kibarlığı da bir tarafa bırakırsak Avrupa'nın aldığı tedbirin özü IMF'ye başvurmaktır. Şimdi IMF'den para istemek başka bir şey. E, para verir, vermez, parayı biz buluruz dersiniz. O ayrı bir konu. Ama sonuçta ne oldu? IMF heyeti gelsin, e, Yunanistan bu işin içinden nasıl çıkarı e, konusunda Konuşalım. uğraşsın. Evet. E, yani bizim tabii kendi fremanlarıyla beraber. Ama olay oraya geliyor. Zaten aksi biraz komik olurdu. E, hem G20'lerde IMF'nin bu tür olaylardaki yetkisini ve etkisini arttırma kararı alınıp... ...hem de böyle bir krize karşılaşınca IMF'yi bırakalım demek mümkün değil... Ama böyle bir krizle ilk karşılaştığında İNF'ye Avrupa Birliği'nin sarılması da ona olan güveni de sarsacağı. Yani Avrupa Birliği üyeleri de ne yapacaklarını şaşırdılar. Olayın bir boyutu ama sadece bir boyutu da e, Yunanistan'ın tek başına olmaması. Sadece bir boyutu diyorum çünkü Yunanistan olayı başlı başına Avrupa Birliği'nde bazı şeyleri ciddi olarak düşünmek gerektiğini gösteriyor. Fakat kaldı ki e, Portekiz, İspanya ve İrlanda'da da e, aynı e, nitelikte, e, aynı güçte olmasa bile benzer sorunların ortaya çıkması olasılığı hiç de e, az değil. değil. Evet, küçük değil. Şimdi böyle e, bir ortamda e, Avrupa Birliği'nin e, bir başka sorun daha var. Yani işte efendim... Ee, Yunanistan çok borç almış ee, dur borçlarında ödemesi zorlanıyor üstelik e, kamu açığı da büyük de nokta deyip duramıyorlar çünkü borç aldıkları da Avrupa Bankaları bir de o problem var <gülüyor> evet. ee, şimdi e, rakamlara bakınca e, e, orada e, gayet şey gözüküyor şimdi şimdi e, e, Yunanistan'ın e, e, aldığı borç e, Avrupa bankalarına Avrupa bankaları derken de merkezdeki bankalara e, bakalım. Sadece Fransa ve Almanya'ya yani başkalarından da daha ufak tefek borçlar almış olabilir. Fakat 119 milyar dolar. Evet. Yani Fransız ve Alman bankaları 119 milyar dolar. Ee, Yunanistan'da kredi açmış ve bu kredinin akıbeti belli değil durumda. Şimdi diğer ülkeleri niye sayıyorum? Eğer onları da eklerseniz bu rakam 900 milyar dolara çıkıyor. Yani 1 trilyon dolara yaklaşıyor. 1 yaklaş... bir rakama çıkıyor. Ve burada sadece, sadece Fransa ve e, Alman e, yanının e, bankaları. E, şimdi buradan da ikinci nokta e, üzerinde biraz daha durmayı gerektiriyor. Gördüğü gibi ee, sorunlu ülkelerde en büyük borçlanan şey Yunanistan falan değil. Ee, daha büyük rakam diğer ülkelerde özellikle de İspanya'da. Tabi İspanyol ekonomisi Yunan ekonomisine oranla çok daha büyük bir ekonomi var, ayrı mesele. Dolayısıyla e, belki borcun tehdit gücü e, Yunanistan kadar değil. Fakat bir de o borç var. Ama her halükarda Fransız ve Alman bankaları için ciddi bir sorun var atılıkta. O yüzden de e, Yunanistan'a yardım edelim dendiği zaman e, aslında bu, kendilerini kurtarmaya da çalışıyorlar. E, ona mecburlar çünkü aksa de zaten yardım edebilecek şeyleri yok. E, yani, e, yok demeyeyim azalmış durumda mali kaynaklar. Yani 9 milyar dolar herhangi bir şekilde e, ödemesi ertelenmesi ya da benzer bir şekilde orada bağlı kalacaksa e, herhalde e, gerçi Fransız ve Alman bankaları çok büyük ama Rakam da epeyce büyük. Evet. Ee, şimdi e, bu ne demek? E, bu e, önümüzdeki e, dönemde e, istese de istemese de Avrupa Birliği'nin bu zararın tamiriyle uğraşması demek. E, bu zaten zayıf olan büyüme e, göstergelerinin çabuk da kuvvetlenmeyeceği sonucunu verebilir. Çünkü kaynakları kullanacağı alan... E, Sınırlandırılmış durumda e, ekonomiyi canlandırmak için kullanabileceği kaynaklar sınırdı. Çünkü nereden bakarsak bakalım bir türlü destek bulmak lazım e, şeye, bu ülkelere. E, demek ki e, e, merkezde sayılacak Fransa ve Almanya gibi ülkelerin kaynaklarının bir kısmı buna gidecek. E, yani şu, şu da çok önemli değil. IMF bu işi yapsın deyince ne olacak? Zaten IMF'nin artan şeyi, sermayesi nereden gelecekti? Avrupa'dan, Japonya'dan biraz da Amerika'dan gelecekti. Olsa olsa işte biraz Japonya'nın Amerika'nın katkılarından buraya etkilenmiş olur. Ama işin özünde Avrupa'nın yükü değişmiyor. Avrupa'nın yükü de değişmiyorsa büyümesi zayıfsa bunun çevre üzerindeki etkisi de pek olumlu olmayacak. Ne Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde çok böyle büyük bir canlanma bekleyebiliriz. Ne de Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihracatında büyük bir canlanma bekleyebiliriz. Canlanma olabilir ama zayıf olabilir. Bu da bizim üzerimizdeki etkisi. E, tabii bir sorun da altıya çıkıyor. Bu kadar sarsılan bir e, Avrupa Birliği'nin e, herhangi bir ülkenin e, katılımına Bakış açısı herhalde daha da olumsuzlaşacaktır. Bu ülke herhalde Türkiye gibi büyüyecek bir ülke olursa bu daha da zorlaşacak bir süreçtir. E, bizim de bu olayı iyi düşünmemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta tabii belki ileride tekrar başka yönleriyle boyutlarıyla da alma fırsatımız olur ama yani Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefinde en önemli Beklenmedik diyebileceğimiz en önemli engellerden biri de çıkıyor gibi görünebilir bu, öyle mi? Öyle, yani yoğurttan mağazı yanan sütü üfleyerek yener, içer. Hatta bu durumda biraz üfleyerek içmeyip edilerek itebilir. Yani zaten Türkiye konusunda olumsuz çok kaygıları var. Şu arada herhalde artıyordur. Ee, ama e, bir de bu olay onları şey kullandırma Yani var ya Avrupa Birliği'nin hazmetme kapasitesi diye evet. olduğu verisiz bir laf var İşte ona içerik kazandırabilirler Yani biz aldıklarımızın krizini çözemiyoruz Siz, Sizinle nasıl halledeceğiz Yani zor zor bir döneme geliyoruz Bunu öngörmek kolay değil Çünkü birinci dalgada olup bitenleri anladığımız anda ikinci dalga şöyle olur diyemiyoruz hangi ülkede nasıl patlayacağını kestiremiyoruz. Ee, ee, şuradan da gözüküyor ki, e, e, mesela Dubai krizi olduğunda Yunanistan'ın borç yükünün yüksek olduğu vesaire filan biliniyordu. Ama dünya o kadar heyecanlanmamıştı. Eyvah Yunanistan'a bir şey olur mu diye. Dubai nedeniyle Yunanistan'a bir şey olmayacağı belliydi. Yani o, o kadar büyük bir e, ilişki yok ama Yunanistan'ın çabuk toparlanamayacağı, hatta İşi Avrupa'nın müdahalesine rağmen toparlayamayan olasılığı olduğu bir de son açılığa e, kavuştu. Aynen 2007-2008'de dünyada batan kredilerin e, ne kadar olduğu tahminleri ne kadar yanıldıysa 100 milyarlardan bahsediliyordu. Hatta finansçı bir profesör arkadaşım var bu ortunda ona o rakamları göndermiştim o güldüydü bana. En az bir buçuk trilyondur diye ama o sırada bahsedilen rakamlar 300 milyar falandı. Evet. Halbuki bir buçuk trilyonu geç, Ve geçti. Ve tabii mi? sonra bana aynı şeyi söylüyor. Ben doğru yoldaydım ama ben bile giride kaldım diye. <gülüyor> Ondan sonra rakamlar çok büyük. Neden? Çünkü ilişkileri çıkarmak çok kolay değil. Bu e, bunun tipi örneği de Yunanistan'ın yaptığı söylenen kontratlar, değil mi? E, şeyle. E, Golden, Goldman, Sachs'da, evet. Goldman Sachs'da yaptığı kontratlar burada iki nokta var onu dedim önce lafımı bitireyim bu kontratlar kompleks kontratlar bunun nerede ne sonuçlu anlamak vakit alan bir şey bir de tabi bu kontrat yapıp da kapının önüne asılmıyor yani bilmiyorsunuz da ne olduğunu bu şekilde olaylar var yalnız o kontratlar konusunda dedikodu bir tarafa bırakırsa orası heyecanlı oluyor tabi şunu söylemek lazım o kontratlar e, nedeniyle e, Yunanistan'ın e, kamu açıkları büyümedi Yunanistan'ın e, dış borcu büyümedi o kontratlar Yunanistan'ın e, borç bulmasını kolaylaştırdı yani o işi karıştırmamak lazım e, e, bu tür bir şey yapmak suretiyle e, daha iyi bir poz verilmiş oldu e, mali piyasaların fotoğrafçılarına Yoksa para aramayan birisi pozla verse, şu da verse, bir zararı olmaz öyle bir kontratı. Ee, i̇kincisi de 2001 yılındaymış esas itibariyle bunların yapılması, yani önemli görülenlerini, ee, şeyler yani çok iyi bilmiyorum ama anladığım kadarıyla yani bunun, bunun da bir hukuk dışı bir durumu yok, yani böyle bir kontrat yapılabiliyor. Şimdi e, ö, öbür taraftan da ülke borçlanması vesaire gibi konular. Profesyoneller arasında yapılan işlemler olduğu için Kimsenin kandırıldığını söylemek de zor Yani karşı tarafta bir daha sefere borç aldığınızda Başvurduğunuz bir sendikasyon alıyor bir şey oluyor Yani o, o tarafı önemli değil Ama bunların yapılabilir olması Hakikaten bir insanda bir makyajlama hissi e, uyandırıyor Ve e, bir bakımdan da e, maddi kazançların bu büyük şirketlerin, mali kazançların e, ne gibi alanlardan geldiğini gösteriyor. Yani Yunanistan'ın veya Türkiye'nin veya Amerika'nın e, finansal sorunlarını çözmenin bir tanesi makyajlamak, bir tanesi de yapısal değişiklikler yapmak. İkinci yönde pek bir gayret olmuyor. Mali sistem de buna pek kafa yormuyor. Ama ilk kısımda dahiyane şeyler yaratabiliyor. Evet ve tabii yani mesela Goldman Sachs söz konusu olunca işte Barack Obama'da bayağı ciddi bir taarruzda diyeyim bulundu Wall Street bankalarına. Yani büyük en büyük bankalardan biri belki En büyüğü zaten dev bir şey Goldman Sachs yatırım bankası olarak. E, bu en büyük bankaların biraz bölünmesi, parçalanması... Bir, bir çeşit sınır konması ve ticari faaliyetlerine de işte bir takım kısıtlamalar getirilmesi gerektiğini söyledi ama aynı gün mesela Independentta Stephen Falling'in haberi var. Aynı gün 10 milyar sterlinlik bir ücretlere ve bonuslara işte bu ikramiyelere vermiş 2009'daki performansları için yani bütün sistem zaten hükümet tarafından kurtarıldıktan sonra kur hükümetler tarafından belâhad dedikleri hikaye mali sistem böyle bonuslar da verebiliyor. Şey Yunanistan'da da mesela işte bu sağlık harcamalarıyla ilgili bir takım şeyleri geleceğe aktarma model bir şey önerdiği de açıklanıyor şimdi. Bunu sormuşlar Goldman Sachs'a Yorum yap yorum yapmamış ama yani bir e, Yunan bağlantısından da bahsediliyor Goldman ile ilgili olarak da. Bir, e, bilemiyorum yani. Şimdi burada bir iki nokta var. Ee, ondan biraz karışık bir olay bu. Yani çözmek için iyi düşünmek lazım. Bir tanesi bir atölye kurdunuz ve o atölyeye işte ee, ...Renuar, Picasso gibi... E, ...dahileri e, aldınız... ...onlara çok para vermek zorundasınız... ...başka yapacak bir şey yok... Evet. Ee, bunla, ...bu firmalar böyle... ...dahi insanlar arıyorlar... ...böyle parlak yenilikler bulacak şeyler arıyorlar... ...ve bu insana da bir de bir yön veriliyor... ...şunu bul diyor... ...yani bana mesela kar kazandıracak... ...bir şey bul diyor... ...eğer aynı insana kredi verdiğimiz müşterimizin... ...iki yılda mali yapısını... E, ...fevkalade düzeltecek... Önlemler bul ee, ki ben hem paramı geri alayım hem de bir daha benden bu şekilde borç yahut kimseden borç alma mecburiyette kalmasın derse başka şey bulurdu. Şimdi bu çok önemli ama ilki çok karlı bir iş. Söylüyorsunuz buna bunları yap diyorsunuz. Herkes kısa dönemde kendi e, çıkarını itibar olabilir, para olabilir onu çıkarıyor. Bir tanesi bu. İkincisi bir e, Harvard'da e, devlet... E, ...işte siyaset teoriler devlet konusunda ders veren bir hocanın bir kitabı çıktı Sandal'ın Justice diye. O orada buna değiniyor. Diyor ki enteresan bir şey var Amerika'da diyor. Yani başkalarına ilgili değiliz Amerika'da. Çok büyük bir tepki geldi diyor. Bu adamlar nasıl oluyor bu kadar para alıyorlar diye diyor. Ee, ilk bakışta baktığınızda bunu e, hak ediyorlar etmiyorlar gibi düşünülüyor ve bu kadar büyük bir şeyi hak etmiş olamazlar e, diye bir tepki diyor. Fakat garip bir tarafı daha var diyor. Bu insanlara dağıtan bu şekildeki bu e, bonusların miktarı iki sene önce şimdikinin iki katıydı diyor. O zaman hiçbir tepki yoktu diyor. O <gülüyor> zaman diyor demek ki bunda bir adaletsizlik var kaygısıyla yani bunlara bu kadarını hak etmemişlerdir e, diye bir e, tepki yok bizim toplumumuzda diyor. Bizim toplumumuzda diyor, bu adamlar bu işi beceremedikleri halde bonus alıyorlar, ona kızıyoruz biz diyor. Yoksa toplumda böyle bir e, şey gelir adaletsizliği olmasını pekala Amerikan toplumu tekrar altın çiziyorum o, kendisi çünkü onu ısrarla belirtiyor. Amerikan toplumu e, kabul etmiştir diyor. Şimdi e, burada da ben de ikincinin ne olduğunu düşünüyorum da onun için söylüyorum. Hakikaten senin de vurguladığın gibi şirketin durumu Amerikan devletinin müdahale edip kurtarmasını gerektirecek durumda. Ve bu insan yaptığı sonuçlanmayan ya da sonucu olumlu olmayan bir kontrattan sıfır kontratı yaptığı için prim alıyor. Yani prim alıyor ve büyük, bir şey. büyük primler alıyor evet. Bu nasıl değiştirilir? O o kadar kolay değil. Çünkü bir şeyden kontrattan sonucunu görerek prim vereceğim deseniz, bu bazı kontratlarda 30 yıl sürebilir. Ya olabilir yani çok uzun dönemli kontratlar yapılmış olabilir e, filan yani ama herhalde çözülmesi gerekiyor çünkü herkesi rahatsız eden bir olay çıktı. Yalnız tekrar aynı noktaya dönersek ortalıkta bir şey var. Avrupa'nın Maliye politikalarının çeşitliliği, ülkelerin verimlilik farklılıkları, Avrupa'nın büyüme e, e, potansiyelini e, gerçekleştirebilmedeki başarısızlığı hesaba katılmadığı takdirde bu olayı anlayamayız. Şöyle bir soruyu sormak lazım. Yunanistan, sadece komşumuz olduğu için onun örnek veriyorum. Yani, o, neden bu tür olayları yapmak zorunda kaldı? Neden bu kadar büyük kamu açığı vermek? zorunda kaldı. Neden hatta bir noktada istatistiklerini tahrif etmek gibi bir hatayı işledi? Yunanistan'da buna sıkıştıran neydi? Ee, mesela başka bir ülkeyi alsak Meksika, Fas e, bilmem Türkiye e, orada bu baskı niye daha az? Yok değil var. Yani bizim hatırlayalım kamu açıklanan süren çok büyüktü. E, o baskı niye? Dolayısıyla Avrupa Birliği içerisinde olmasın Yunanistan'da bazı olayların kötüye gitmesine yol açmış olabilir ve e, bunu bunu da açıkça söyleyeyim verimlik farkı, üretkenlik farkı Almanya ile çünkü bir aradasınız Almanya ile para politikanızı aynı kefeye koyuyorsunuz çünkü Yunanistan Avro içinde evet, ama avro karşınızdaki ülke ile aranızdaki verimlik farkı. Ee, üretkenlik farkı o kadar büyük ve o ülkenin organizasyonu o kadar farklı ve maliye politikası o kadar farklı bir şekilde yürütülüyor ki yakalamanız mümkün değil. Sistem de bunu düzeltecek bir şey yapmıyor. Oysa işte Amerika Birleşik Devletleri'ni alsanız işte bilmem e, o kadar eyalet var birinde bir şey olunca merkezi müdahaleyle bir, bir düzeltme sağlanabiliyor. İşte Kaliforniya'da filan sorun var. Bu kendi iş ediyor merkez. Ama bu evet bu daha önemlidir diyor, bir şey yapabiliyor. Yani böyle bir yetkisi var kongrenin değil mi? Ee, evet. Bu yok Avrupa'da. Onun için bu işin çok e, bence dikkatle düşünmesi lazım. Bu bizim için de önemli olduğunu Çok önemli evet. Yani bir de son bir şey olarak şunu ekleyeyim müsaadenle. Ya, yani Yunanistan'ın e, borcunu muhakkak ödemesi konusunda herkes müttefik görünüyor Avrupa Birliği liderleri ama... Hangi ile bunu yapılacağını ve ne kadar para gerektiğini filan kimse söylemediği gibi. Yani işte diyorlar ki Yunanistan'a harcamalarını kes filan. O zaman da tabii müthiş bir şey baskısı çıkacak ortaya. Aşağıda yani işçilerin şimdiden genel grev filan var. Onunla halledemeyecekler. Bir de tabii çok önemli başka bir şey daha var biraz önce sözünü ettiğim bu işte verimlik farkı başta olmak üzere önemli kültürel farklar da var diyelim Alman ya da Angela Merkel zaten hemen böyle hiç kabul filan etmediği gibi Almanlar Almanya'da yapılan bir ankette kapsamlı bir ankette Independent yazıyor ee, Yunanistan'ın gerekirse Avro bölgesinden çıkarılması gerektiğini hatta %67'den daha büyük bir oranda da Atina'ya bir kuruş bile verilmemesi gerekiyor. Evet. Avro, milyarlarca avro şöyle dursun, para verilmesin diyorlar. Bu da tabii çok zor bir durum ortaya koyuyor. Evet, yani o, o hakikaten çok zor bir durum. Çünkü Allah korusun bir doğal afet olsaydı aynı insanlar götürüp ceplerinden para yardım yaparlardı. Yaparlardı. Evet. O başka bir şey, kusur yok. Kendi gözlerinde, hele kendi kültür anlayışları, işte tasarruf, bilmem ne, disiplin, vergisini ödemek Almanların anlayışına hiç uymayan anlayış, nedeniyle bunun olduğunu düşününce, tabii bir de kendisine karşı da bi e, şey e, yani kazıklandığını da hissediyor. Ben Hı. burada çalışıyorum, canım çıkıyor. O tembel o, Yunanlı. O alıyor diyor. O Sirtaki şekilde olaya bakıyor. Tabak kırıp alıyor diyor. E, ama burada da e, yani biraz insaflı olmak gerekir diyorum. E, yani bu tür bir e, düzenleme yapıldığında yani Yunanistan e, e, gibi ülkeler alındığında, bu aradaki farkın hızla e, yani makul bir hızla Kapatılması için çok zecri tedbirlerin baştan alınması lazındır. Oysa biz biliyoruz ki Yunanistan çok uzunca bir süre e, kendilerinin söylediği yani kendi iktisatçıların, ben ki sorduğum bir e, iktisatçı e, aynen söyledi. E, israf ettik parayı ve dedi kelimenin tam anlamıyla hani şey değil benzetme değil şarap ve peynircesinden yedik dedi. <gülüyor> Afiyet ee, olsun buna, diyemiyorlar bu, tabii hani ki. Hani bunu yiyenin kabahati tamam ama bir de yedirenin kabahati var epece bir süre. Hani bunu biraz oralarda çok popülizm koktu. Ee, tabii son, yani dışarıdan bakıp laf etmek kolay ama bir şey var yani Avrupa Birliği bu entegrasyonu başarmadı epece. E, zayıf kaldı şu veya bu nedenle. Evet. Türkiye'yi de tabii e, bu durumda senin de söylediğin gibi çok daha farklı nitelikte bir engel, bariyer bekliyor olabilir tabii. E, psikolojik olarak. Evet. Yani işe Ha Bunda tabii çaresi Avrupa'ya küsmek değildir. Burada işlerinin <gülüyor> altına almaktır ama deminden beri anlattıklarınız da biraz zor olur gibi geliyor bana. <gülüyor> evet. Çok teşekkürler. Ben daha. de teşekkür ederim. sanaar salde ekonomi notları. açık kaste For dinledik Metallica'dan. Ee, konuyla bağıntılı olduğundan. Metallica'nın bir şey günü değil bildiğimiz kadarıyla bugün. Ama e, herkes için adalet diye çevirebiliriz şarkıyı belki. Herkesin bir şekil adalet buldu ama e, adaletin olmadığını söylüyor idi şarkı. E, biz de bağıntılı bulduk bugünlerle. Baya e, baya karışık durumlar. Adaletin balyozu seni ezer yücedir. Müthiş bir kibirli üstünlüklerini kullanırlar diye devam ediyordu. Ağır bir eleştiri. Balyozu mu? Hmm. Aslında çekici diyor ama. <gülüyor> evet. şey Şimdi bu evet, gerçek bir kaos durumu var diyebiliriz herhalde. Yani hakimler ve savcılar yüksek kurulu haklarında hiçbir soruşturma yapılmamış olan Erzurum özel yetkili Cumhuriyet Başsavcı Baş Vekili Tarık Gür ve Cumhuriyet Savcıları Rasim Karakullukçu, Mehmet Yazıcı, Osman Şanal'ın Cumhuriyet e, şey ceza muhakemeleri kanunu 250. maddesi kapsamındaki yetkilerinin kaldırılmasına karar veriyor. Bu karar neticesinde de 4 savcı artık Erzurum'da yürütülen Ergenekon soruşturmasında görev alamayacak diye de bir Durum tespiti yapmış Mehmet Altan mesela. Şimdi kararı oy çokluğuyla alıyor Hakimler Savcıları Yüksek Kurulu. Ö öden sonra da dün yetkilerini düşürdüğü savcıların yerine görevlendirme yapmak için toplanmış ama hatta şöyle de Hakimler Savcıları Yüksek Kurulu Başkan Vekili Kadir Özbek Adalet Bakanlığı müsteşarı gelmeden toplantıyı bitirmeyeceğiz demiş. Çünkü o gelmeden karar alınamıyor herhalde. Seçilmiş Üyelerin beklemesine karşın kahraman toplantıya katılmamış. Bunun üzerine de bugün saat 10'da toplanmak üzere dağıldıklarını açıklamış Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili. Özbek yani saat 14 dakika sonra bu toplantı olacak. Ne olacak peki? E, Valla ne olacak kısmı biraz e, karışık. Ancak Özbek bir açıklama yaptı e, bu arada. Yani önce... Bugünkü 10 saat yeniden önce. öncül he. açıklama yani hani öncül diyebileceğimiz hep deprem üzerinden gidiyoruz ya. E, madem biz de eğlenceye kaptıralım kendimizi en azından geride kalmamış oluruz. E, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker dedi ki İhsas sırayı kimseden öğrenecek değiliz. HSYK Başkanı Kadir Özbek de kurulmuş bir zemberek gibi konuşan bir adalet bakanımız var dedi. Ee, yani giriş cümleleri güne bu olduğuna göre e, bugün de yeni tartışmalar. Yarın da bize e, ne oldu ya diye sabahlık zorlu bir toparlama kalıyor. Evet, Ama çıkacak. bundan ötene çıkacak buradan. Bence asıl önemli olan bu. Evet çok önemli bu. Yani Ergenekon soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı mesela Osman Şanal'ın yetkisinin alınması ne demek diye bir bakalım duruma. O şu demek oluyor. Şemdinli iddianamesini hatırlayanlar belki vardır hala onu hazırlayan o iddianameyi hazırlayan savcı Sarıkaya'nın Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu tarafından meslekten ihraç edilmesini anımsattığı belirtiliyor haberlerde Sarıkaya çünkü hazırladığı iddianamede dönemin kara kuvvetleri komutanının Yaşar Büyükhanıt'ın hakkında soruşturma açılmasını da istemişti şimdi bu şimdi Yetkilerini düşürdükleri savcı Şanal'da yürüttüğü soruşturma kapsamında 3. Ordu Komutanı Orgeneral Sald Saldıray Berkin ifadesini almak istemişti. Hatırlanacak. jenemini konuştuk. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından gelen Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilen bir yazıda daha önce mazeret bildirerek ifade vermeye gitmeden gitmeyen Orgeneral Berkin 26 Şubat'a kadar ifade vermesi istenmişti. 8 gün var. Şanal'ın 3. Ordu karargahında yapmak istediği aramaya da Orgeneral Berk tarafından izin verilmemişti. Böylece son kararla birlikte yani Hakkina Savcı'nın ya yüksek kurulu kararıyla birlikte Şanal ve 3 savcı Erzurum'da yürütülen Ergenekon soruşturmasında artık görev alamayacak. Bu kapsamda ifade vermesi beklenen 3. Ordu komutanı Berk ise Cihaner'in tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiği saatlerde Ankara'ya geldiği öğrenilmiş Berk'in. Berk, Berk genelkurmay karargahında bazı görüşmelerde bulundu. Bunun öne sürüldüğü belirtiliyor. Tam bilinemiyor. Şimdi bir de şeye bakalım. Hakimsel Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yetkileri alınan Savcı Osman Şanal. 71 Rize doğumlu 3 yıldır da Erzurum'da görev yapıyor. Daha önce Antep'te, Gaziantep'te görev yapmış ve iki ilk diye adlandırılan, tarihte ilk diye adlandırılan iki olayda adı geçiyor. Birisi bu Başsavcı Cihaner'i gözaltına aldırması. Bu ilk defa oluyor bir Cumhuriyet Başsavcısının gözaltına alınması. Hı hı. Diğeri de işte 3. Ordu Komutanı. Bir orgenelerin, 4 yıldızlı bir komutanın da ifadeye çağrılması. Bunların ikisi de Osman Şanal'ın gerçekleştirdiği ilk şeyler. Bu soruşturma kapsamında daha önce 3 Milli istihbarat Teşkilatı, MIT görevlisi, 6 asker ve Eskişehir İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Recep Gençoğlu da tutuklanmıştı. Hatırlanacağı üzere önce serbest bırakılmış, sonradan daha doğrusu önce tutuklanmamış, sonra da tutuklanma kararı alınmıştı itiraz üzerine Gençoğlu'ndan. Ee, ve Osman Şanal bu savcı Ordu karar, 3. Ordu Karargahı'ndaki odasında arama yapmak istemiş ee, ama genel kurma izin vermedi denince kapıdan çevrilmiş olan savcı aynı zamanda 2008 yılında da Kemah'taki mayınlı saldırıda 9 erin şehit olması ile ilgili soruşturmayı da yürütmüş ve gözaltına alınan Eskişehir İl Jandarma Alay Komutanı Gençoğlu'na Kemah'la ilgili sorular yöneltmesiyle de gündeme gelmiş. Şimdi tabii bu bazı gazetelerde işte eşinin de söz, söylemesiyle kızının CD'leri de animasyon filmleri de alınmış. Ama evin bodrumundan da çok sayıda şey çıktığı da belirtiliyor. Mesela Star gazetesinden takip edersek başsavcı İlhan Cihaner'in. 3 ee, cep telefonu sim kartlar flash bellekler dizüstü bilgisayar yaklaşık 700 cd bunların hepsi müzik de olabilir bilinmiyor tabi ya da müzik ya da film olabilir ve e, çok evrak el kondu belirtiliyor iki bölmeli bodrum katının bir bölümü çalışma odası diğerini de depo olarak kullanıyormuş böyle bir şey ve e, kendisine albay çiçekle ilgili 10 soru da soruldu ifade ediliyor. Çeşitli gazetelerden görebiliyoruz. Ve e, soruşturma kapsamında asıl ilginç olan bu tabi. Gizli tanık olarak ifade verilen kişilerle ilişkileri de sorulmuş. Gizli tanık Erzincan'ı cemaat evlerine silah konması konusunda bize en ufak bir şekilde ucu dokunursa senin bütün sülaleni bitiririz, yok ederiz dediniz mi böyle bir tehditte bulundunuz mu sorusu da yöneltilmiş. Cihaner de bu insanları tanımıyorum demiş. Böyle bir bilgisizmiş durumda. Savcı Osman Şanal'ın Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Cihaner'in mal varlığıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında da 5 yaşındaki kızı Sıla Cihaner'inde mal varlığını araştırdığı iddia edildi diye de hiç anlamadığım bir şey var. Beş yaşında kızının mal varlığı üzerine bir şey mi ne ne? Diyeyim? Yani e, aslında bütün buradaki bir diğer halse ise benim kafam karıştıran şu şimdi aslında tartışmayı şöyle yapıyoruz değil mi? Yani bütün bu olan biteni bir böyle paket yapıp şöyle köşeye koyarsak e, yani iddialar şu kabaca ve çok kabaca herhalde. Hükümet yargıya müdahale ediyor ve hükümet aslında tüm devlet sistematiğini ele geçiriyor bu bir tez bir de bunun antitezi var veya hangisinin tez olduğu önemli değil buradan gitmeyelim bir diğeri ise şu askeri bir vesayet rejimi var bu vesayet rejimi de yargının üst düzey tarafından korunuyor böyle bir tartışma alanı var. şimdi bu tartışma alanında bir yandan askeri da şu var. Askeri vesayet değil de belki de hem askeri hem de e, ideolojik vesayet desek. Sivil bürokrasinin de yargının da bir kesimi e başka içinde türlü olur. Ne fena vesayet dediğimiz evet. için bir de böyle mi, temsilciler lazım. Varsa ki galiba var. Neyse e, konu bu değil. E, en nihayetinde şöyle bir durum yok mu? Benim anlayamadığım bu işin Hükümetle nasıl bir sıkıntı yarattı? Çünkü mesela şu okuduğumuz şeyler büyük ihtimalle bizim soruşturma aşamasında olduğuna göre bu durum bilmiyor olmamız lazım. Ama büyük ihtimalle e, ortada hakimler var, savcılar var. E, i̇ki tarafta da hakimler ve savcılar var. Ve e, yani hakimler ve savcılar yüksek kurulu dışında hükümetin doğrudan müdahil olabileceği bir alan yok. Hakimler ve savcılar yüksek kuruluysa hükümetle benzer bir perspektifte dil duruma dair belli ki. E bu durumda şimdi bu işin hükümet içinden çıkıyor olması ihtimalini nasıl yani çünkü oraya atanan savcıyı, başsavcıyı, hakimi e yine HSK atamadım ben mi atadım ya da hükümet mi atadım nasıl oldu bu iş? Ben o kısmına hakikaten safiyane anlayabilmiş değilim. Yani hükümetin de ne alakası var benimle niye demediğini anlayamıyorum. Niye böyle oluyor olduğunu da anlayamıyorum. O kısım hala benim için biraz karışık. Evet yani Anayasa Mahkemesi raportörü ve Demokrat Yargı Derneği Eş Başkanı Osman Can'ın tabii bu açıklamasına biraz sesinden de birazını vermiştik ama biraz daha derinlemesine bakarsak yargıda kara bir gün diye bir değerlendirme yaptığını görüyoruz. Karşılaştığımız durum çok vahim bir tabloyu koyuyor ortaya diyor. Yani yargı organı açısından da ikinci Şemdin'le vahameti ortaya kondu diyor. Ve bu karar Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun kararı hukuki değil, tamamen siyasidir demiş mesela. Anayasa Mahkemesi'nin raportörüydü de uzun sürede kendisi. Ee, tarihe çok farklı bir şekilde geçecek. Yani Şemdinli Savcısı olayından çok daha ileri bir facia terimini kullanmış bir hukukçu olarak. Çok daha ileri bir hukuksuzluk, çok daha ileri bir yargı ve hukuk ve anayasa ihlaliyle. Şu an karşı karşıya izliyor. Artık savcılar çünkü demiş bu aşamadan sonra bu kişilerin politik görüşlerine aykırı durabilecek herhangi bir olayın soruşturmasına başvuramayacaklar. İkinci olarak şu an zaten bir yargılama süreci devam ediyor. Bir tutuklama kararı verilmiştir ve bu konuda mahkemelerde verdikleri kararlarla şu an diken üstünde oturuyorlar. Bu mahkemelerin sağlıklı bir şekilde yargılama yapabilme ihtimalleri... Ortadan kaldırılmış durumdadır. Yani mahkemelerin sağlıklı bir şekilde yargılama yapması imkansızdır diyor. Kepenkleri kapatmak hı hı. tam bahsediyor bir anlamıyla yani. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu bu kararı ve bu tutumuyla kendiliğinden hareket ederek aldığı bu kararıyla yargıçlara ve savcılara gözdağı vermiştir. Gözdağı vermeden doğrudan doğruya da hatta gözdağı vermenin ötesinde doğrudan doğruya müdahale etmiştir diyor durum hakikaten çok e, vahim gözüküyor her açıdan. E, şeyin ya bugün ortaya çıkacak olan bütün bu açıklamalar, yeni atılacak adımlar vesaire e, ya bütün burada herhalde bir yandan da demin söylediğim tamamlamak adına söylüyorum. Hükümeti suçlayacak bir kısım var gerçekten. Yani Şemdinli olduğu zaman Bununla ilgili bir şey yapmadıysanız aynı AKP kapattırken hiçbir şey yapmayıp ondan sonra DTP kapatıldında ya hoş olmadı demek gibi. Eğer zaten gerekli olduğunun zangır zangır belli olduğu bir yargı reformu gerçekleşmiyorsa. Eğer zaten evet yargı siyasi ise AKP'den yaklaşık 74 yıl öncesine kadar. E, o zaman ortada neden duruyorsunuz diye bir soru var ki o sorunun cevabını hükümetten pek çok konuda alamadığımız gibi bunda da alamayacağız büyük ihtimalle. Yani anayasa de değişikliğini, yargı reformunu, Şenlinli olayının üzerine gitmeyi neden bu kadar geciktirdikleri ve hareketsiz atıl kaldıklarını sormak lazım. Ondan sonrasında durumu kendilerini... E yani şu durumdan bir mağduriyet çıkıyor olması, seçimlerin yakın olması. Mesela ben hükümet olsam şu durum benim çok da rahatsız etmeyebilir. Tabii ülkede yarın sabah tanklarla kalkma ihtimali ayrı bir konu ama eğer bu olmayacaksa seçime gidilebilecekse... Ee, hükümet partisi olarak zaten derin devletin altında çok da etkin olamayan, mağdur durumda olan bir parti olmayı tercih ederim ben mesela. Ama hani e, konu bu mu? Bunu da bilmiyoruz. Böyle bir yuvarlak, karambol, tozlu, bulutlu bir ortam galiba. Evet. Dünyada da böyle ve Türkiye'de de çok e, net olarak bunun e, belirgin özel şeyleri var, yansımaları var. Yani bir e, çok boyutlu bir Kaos durumun var herhalde. Yani ekonomik olarak da, iklim olarak da, ekonomik olarak da, politik olarak da ve kültürel olarak da muazzam iniş çıkışlar var ve her an yeni bir şeyle sarsılıyoruz. Ne olup bittiğini de kolay kolay anlamanın mümkün olmadığı bir durum. Dünyada da böyle ama. ya Zaten hani Türkiye yarımada kabul edelim artık. Adı olmaktan çıktı son 10 sene içinde ama yarım adamızın da doğrudan ana karaya bağlı olduğu gerçeği çok net. Yani Türkiye'ye özgü bir durum yaşanmıyor en nihayetinde. Bütün bu olan biten. Ne yazık ki ve ne garip ki bütünlüklü çözümde herhalde yine böyle bir bütünlüklük olacak. Evet yani şey günlük Hayatın bir parçası olarak Kaos diye çok hoş bir yazı yazmış Wallerstein hı hı. Zamanımız yetmez şimdi okumaya. Kısa bir yazı gerçi ama e, Ve e, gün, Gündelik yorumlarından biri 15 günde bir yaptığı yorumlardan biri 275.si onun e, Şeyde e, İnternet üzerinden de okumak Mümkün her zaman Eee şey diyor yalnız bir kaotik durum olduğunu öğrenip öğrenmemek, öğrenmek istiyorsanız şu dört hususa bakarsınız diyor. Bir ana akım medyada sürekli aha, olup ne kadar şaşırtıcı diye bir şey her konuda şaşkınlık belirtir diyor hı hı. ana akım medya. iki e, bu çeşitli köşe yazarlarımız uzmanlar var ya böyle fikir kanaat önderleri. Pandit diyorlar onlara. Onların kısa vadeli öngördüğü şeyler hepsi birbirinden tamamen farklıdır. Birisi bir şey söylerken öteki bambaşka bir şey söylüyordur. Ve hep her söylediklerinde bir sürü rezervlerle de takviye ederler diyor ihtiyat payı koyarak. Üçüncü bir unsur olarak kurulu düzen. Daha önce söylenmesi tabu sayılan şeyleri artık rahat rahat söylemeye başlar diyor ki hı hı. bu çok bilgin hakikaten. Ve dördüncü olarak da sıradan insanlar da öfkeli ve korkmuş durumda ama ne yapacaklarını tamamen bilemez haldedirler diyor. Ne olacaksa olsun diyenler de çıkar diyor. İşte son iki yılda dünyada da dünyanın büyük kısmında da ...gördüğümüz şeyler... ...bunlar diyor işte... ...Kaliforniya eyaletinin de... ...batması, iflası da var... ...bir... ...Massachusetts'te... ...çıplak model olan bir şeyin... ...seçilmesi de var içinde... ...senatörün Ted Kennedy gibi... ...birinin yerine... Dubai'nin ...birdenbire çökmesi... Amerika Birleşik Devletleri içindeki bazı büyük eyaletlerin iflasa gitmesi ve Avrupa Birliği ülkelerin içinde 5-5 üyenin iflas durumunun eşinde kalması ve ağır dövizlerde filan da oynamalar. Bütün bunlar bir gündelik hayatta kaosun işaretleri diyor. İlginç bir yazı aslında ama vaktimiz yok. Neyse kaos kaostur. Sıkılmıyor. Kaos hayattır. Zaten <gülüyor> aslında kozmosluk bir durum yoktur. Her zaman her şey değişir. paniye mahal yok. Yaşamaya devam ediyoruz. E, gerekli olan oksijen, gıda, su temelde e, uyursak e, yanında da işte bir başka birkaç tane daha ihtiyacımızı giderirsek pek sorun kalmıyor geriye. Onları da biraz zorluk çekiyoruz bazen temiz. E, bazılarımız epey zorluk çekiyor. <gülüyor> e, sıkıntı hala aynı sıkıntı. Bütün bu tartışmada o sıkıntının tartışması diye de hatırlayıp hatırlayıp bir daha bir daha her yeri e, okumak gerekiyor gibi geliyor bana. Şeyin üzerinde de azıcık duralım. New Economics Foundation önerisi 21 saate indirin haftada çalışmayı. Evet. İngiltere'de. Ve, ve her yerde rahatlayın o zaman diyor ki hiç yabana atılır bir şey değil. Günün birinde onu da inceleyelim. Ama aslında. o zaman maliyet, verim değil mi? E, patronların sırtına binen yeni büyük olur. İstemiyorlar. Bu arada e, bir haber daha var. Önemli olan e, çıkman Onu da söylememiz lazım. E, eczanelerle protokol yapıldı. E, bu da son dakika haberi. Serbest eczaneler Türk Eczacıları Birliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında serbest eczanelerden ilaç alımında geçerli olan ve daha önce imzalanan protokol çerçevesinde bu ay itibariyle sözleşme yeniliyorlar. E, yani e, Türk Eczacılar Birliği kazanmış oldu mücadeleyi. E, ne olmuştu hatırlatalım. Sosyal Güvenlik Kurumu madem e, anlaşamıyoruz o zaman yok size toplu sözleşme teker teker eczanelerle sözleşme imzalayacağım. Dedi. Ardından işte kepenk kapatmalar falan bu tip şeyler geldi. Ee, son nokta bu. Yani özetle e, geçen sene neyse bu sene de o gibi statüko üzerinde bir uzlaşı durumu. Öyle. Yani bu da ne demek? <gülüyor> Bilmiyorum ama e, yakında kurdeşen dökeceğim onu biliyorum. Durumu e, noktalamak için gizli e, Tamamen uygun bir parça da ben seçeyim bari. Steaks grubundan dinleyeceğiz. Jimi Hendrix'in ünlü parçası Manic Depression. Uyar mı? E, gayet uyar. <gülüyor> ve bir yani dünyada bunu pek çok grup ve önemli şey, müzisyen yorumladı ama. Stixin yorumu da hiç fena değil. 1947'de grubun elemanlarından Deniz'de Yangın Doğumu münasebetiye çalıyoruz ama duruma da cuk oturuyor. Jimi Hendrix'in bu benzersiz bestesi. Manic Depression, yani Manic Depression veya Türkçeleştirmiş oluyorsak bunu söylerken hepimize hayırlı uğurlu bir dünya dileyerek hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. Açık gazete.